638. konu. Hazreti Ömer'in Halit bin Velid'in yerine kumandan tayin ettiği Ebu Ubeyd'e bir mektup yazarak öğütler yermesi. Halife olan Hazreti Ömer'in yazdığı ilk mektup Ebu Ubeyd'e Bine Cerrahı Hazreti Halit'in yerine ordu komutanı tayin ettiğini bildiren şu mektuptur. Sana kendisinden başka her şeyin fani olduğu ve bizleri sapıklıktan imana, karanlıklardan da nura kavuşturan Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeni tavsiye ediyorum. Seni Halit bin Velid'in yerine ordu komutanı tayin ettim, üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getir, ganimet alayım diye Müslümanları tehlikeye atıp onları helake sürükleme, onları ancak önceden kontrol ettirdiğin yerlerde konaklat, öncü birliğindeki askerlerin sayısını artır, sakın onları az sayıda gönderme, bir daha söylüyorum, Müslümanları tehlikeye atıp onları helake sürükleme, biz birbirimizle imtihan edilmekteyiz, Kalbinden dünya ile ilgili şeyleri söküp at, orada dünya sevgisi adına hiçbir şey kalmasın. Sen kendinden öncekilerin nasıl başaşağı gittiklerini gördün, dikkat et aynı hatalara düşüp de kendini helak etme.